Yükreyen fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Merhaba, bu perşembede Kükriyan Fare programında birlikteyiz. Geçen hafta e, konuşurken bir takım şeyler yarım kalmıştı. E, ne kadar hatırlanır, ne kadar hatırlanmaz bilmiyorum ama ben e, oradan devam etmek e, niyetindeyim. Geçen haftadan devam etmek niyetindeyim. Çünkü geçen hafta e, burada konuşurken... Eğer dedim esaslı bir konuk bulabilirsem bu konuyu devam ettireceğim. Ee, bulamazsam da artık bir dahaki haftalara kalır. Ama şimdi gerçekten esaslı bir konuk buldum. Nezih Baş gelen gerçekten çok e, sevdiğim bir arkadaşım. Aynı zamanda da çok takdir ettiğim bir e, arkeoloji e, uzmanı diyeyim. Evet. E, hem arkeolog hem yayıncı e, ve tabii arkeoloji ve sanat e, yayınlarının da sahibi. Ben ondan çok fazla yararlanıyorum. O yayınlardan da hem de kendisinden danışman olarak da bazen kullandığım oluyor Nezih'i. <gülüyor> Çok teşekkür ederim kendisine. Nezih hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Emre'ciğim. Şimdi Nezih geçen hafta e, konuşurken e, belki haddimi aşarak şöyle bir takım yorumlar yaptım ama işte o yüzden dedim. Yani bir doğru dürüst e, bunu konuşacak, e, izah edecek esaslı bir konuk lazım buna. Daha fazla ben konuşmayayım bu konuda. E, o konukla e, paylaşayım bu durumu. Hazinecilikle e, arkeoloji arasındaki e, bir zamanlar... E, Meydana gelmiş olan farktan bahsettim. Ee, ve sonra arkeoloji ahlakının e, ne zaman ortaya çıktığından. Dolayısıyla hani e, hazine aramaya gelip de gerçekten burada hazineleri bulup devletle e, sözleşme yapıp sonra hazineleri götürenlere biz şimdi hırsız diyoruz. Aslında burada bir çelişkili durum var. Yani hani nereye kadar hırsız diyebiliriz nereye kadar diyemeyiz. Şimdi bu konuda bir parça konuşalım. Sonra senin e, takip ettiğim kadarıyla internetten e, günlük e, ilgi alanlarını e, bu aralarda ilgilendiğin e, durumlarla ilgili bir takım şeyleri konuşmak istiyorum. Mesela bu konusu HES'ler konusu önemli. Doğru. Oradan bir takım noktalar çıkar. De İklimsel değişiklikler ve coğrafyası. Evet. Şimdi e, hani böyle bir üçe bölmüşken durumu iklim, HES'ler ve arkeoloji, hazinecilik arasındaki fark birinci bölümde başlayalım. Geçen haftaya bir gönderme yaparak. Şimdi ben geçen hafta dedim ki bir parça daha açayım. Mesela arkeoloji ahlakı geliştiğinden itibaren biz bir takım değerlere önem verir olduk ve evet. bunları korumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da biraz önce dediğim gibi daha önce yurt dışına kaçırılmış olan ya da işte götürülmüş olan bazı eserleri biz hem geri almak istiyoruz. Hem de e, bunun imkansız olduğunu da ya biliyoruz. Ya da elimizdekileri de bu sefer Alinoy'daki gibi tam tersine bir tutumla ya suyun altına yömüyoruz ya kırıyoruz, dinamitliyoruz ya da olmadık e, hoyratlıklar da elden çıkartıyoruz. elden çıkartıyoruz. Bir tezatlar içindeyiz. E, ya da e, işte şimdi mesela başlayalım e, nereden nereye kadar bir arkeoloji ahlakından bahsedebiliriz. Şimdi bu konuda çok e, yeni. Belki de İlk kez senin programda paylaşacağımız bazı bilgiler var. Evet. Bunlar e, Venedik arşivlerine dayanıyor ve harıl harıl ben e, yaklaşık 3-4 yıldır orijinallerin çevrilmesi, onların veri olaraktan kullanılması konusunda bayağı bir yol aldığımı görüyorum. Arkeolojinin babası kim kabul ediliyor biliyor musun? Aynı zamanda da Fatih'in de akıl hocalarından biri, Ankonalı Şiriyako. Bu çok önemli bir e, Rönesans'ı hazırlayan e, İtalyan e, bilginlerinden bir tanesi. Ama ömrünün önemli bir kısmını e, Murat'ın sarayında, Fatih'in babasının sarayında ve özellikle Manisa'da yetişirken Fatih'in yanında hatta fete kadar e, bizzat e, en etkili hatta ona İtalyanca'yı öğreten e, bir ilginç Rönesans adamı. Ve e, öyle ilginç ki e, Topkapı Sarayı'ndaki defterlerdeki bazı notların da onun olduğunu çok iyi biliyoruz. E, Osmanlı Sarayı'ndan yazdığı mektuplar bugün e, Venedik arşivlerinde. Ve bunlar hepsi e, çok kısa periyotlarla çok e, ilginç raporlar halinde. Ve ikinci e, Murat'ın e, Murat da e, yetişmesi için aynı... Filip'in nasıl Aristo'yu Büyük İskender'e hoca, hoca yaptığı şeyin evet. isteğiyle Ankara'lı Siriyako'yu da Fatih'in yetişmesinde seçtiği anlaşılıyor. Buna çok açık net. Hı hı. Öyle bir iki tane belge değil ciltler dolusu belge. Ve Siriyako bütün bu Osmanlı coğrafyasında yaptığı Tüm seyahatlerde bütün ne kadar antik eser varsa hepsini belgelemiş. Evet. Çizimlerini yapmış, steller, lahitler o döneme kadar olmayan bir anlayışla yani arkeolojinin o e, toplayıcılık, koleksiyonculuk e, bağlamında önem gösteren bütün e, erken dönem e, açılımlarını eserlerinde ciddi ciddi yayınlanmış. Ne yazık ki bir kısmı. Ee, bu İtalyan mesenlerinin <gülüyor> kütüphanelerinin yanmasıyla yanmış ama kalan evraklardan biliyoruz. Ee, bütün bu Ege dünyasında, e, Batı Anadolu'da ve Fatih'e de çizim yapmasını öğreten kişilerden birisi olduğu anlaşılıyor. Hani Fatih Devri e, Siyerayako'nun çizimleriyle Fatih'in gençlikte yaptığı, defterlere karaladığı çizimler arasında çok büyük benzerlikler var. Evet. Ve yanında da e, derkener yazmış bir sürü şeyde. Diyor ki e, Fatih diyor e, meramını anlatacak kadar da İtalyanca biliyor de, diyor. Hı -hı, hı -hı. Ve birlikte e, İlyada'yı okuyorlar. Plüterkos'u okuyor. Bütün o eski dönem Latin kaynaklarına da birlikte okuma yaptıklarını gayet çok sağlam e, doneler var. Ne oluyor? Arkeolojinin babası bugün Batı'da bu Anconalı Syriaka kabul ediliyor. Ve Fatih'e de o geniş perspektifi, geniş bir imperiyel düşünceyi aşılayanlardan da biri. Ve o dönemde nedir arkeoloji eseri? işte eski eserlerin Taş olarak kullanılmamasından tut, toplaması ilk işte koleksiyonculukların gelişmesi ki bazı eserlerde topladığı da anlaşılıyor, götürdüğü de anlaşılıyor. Böyle bir iklimden tabi İngilizman'a kadar geliyoruz ya da pranesiye kadar geliyoruz İtalya'da. O ilk dönemkiler bir taraftan Roma'yı yok ederken. Alır alır söküyorlar Roma'yı. Yani tabii, gördüğün şey tabii. orta çağda eski e, gravürlere bak e, Roma ayaktayken bizde olsak şimdi kıyamet kopar. Har ağır mermer e, o, e, yeni Roma'yı yaparken bütün o katedrallerin e, taş malzemesini antik Roma'nın ya da daha öncesinin e, yapılarından söküp söküp kullanmışlar. Yani şu çağ şövalyelerinin surlarına Aynen. bakacak olursak bütün Roma oradadır zaten. Aynısını yani. dikkat et şeyde de e, Rodos şövalyeleri de Rodos, Bodrum'da yapar. Tabii, tabii. Bodrum o olağanüstü depremde biraz yıkılmış ama içine kapanmış e, e, şeyi sökerler bir dünyanın yedi arkası yok olurken Bodrum Kalesi, Bodrum Kalesi yükselir. Evet. Ve son dönem İngilizler 1830'lara gelinceye kadar Newton gelinceye kadar bütün o kabartmalar da aslında Bodrum Kalesi'nin önündeki o ilave yapıların üstündedir. Oradan söküp British Museum'a taşırlar. Taşırdı. Ve taşımasalarda zaten Anadolu'da şöyle bir durum var. Yani sanki biz her şeyin üstüne çok iyi bakıyorduk da Onlar buna, da yok. Bugün Bergama'daki kızdığımız Bergama Zeyosun gitmesine yol açan süreçte bakıyorsun Bergama'daki eserler birer birer kireç oluyor. Ve bu gelenek ta Erdek'te 1930'lara kadar devam etmiş. Hı hı. Ve Reşit Masar Ertüzü'nün o kaymakamken yazdığı çok güzel bir kitap vardır. Bir kaymakamın anıları orada anlatıyor. Hadrian'ın dünyanın 8. harikası tanınan tapınak orada. Bir ağaç sütunu, ağaç ormanı gibi bir sütun ormanı gibiymiş. Mermer bir sütun ormanı gibiymiş. Ve... Şu anda onun şeyleri çıktı, kazısı devam ediyor. O 8. harikadan bugün sadece bir mermer ocağı, kırılmış bir mermer ocağı yığınları duruyor böyle gidersen erdeke. Ve orada şöyle bir şey var, geliyor ah diyor Kaymakam Bey keşke 3-4 yıl önce gelseydin diyor. O kadar çok diyor heykel başını, kireç yaptık ki. <gülüyor> en iyi ki, kireç, kelle kireci. Kelle kireci neden? Heykelin başından en hassas, en yumuşak yerinden yapıldığı için ateşi attığımda son kez bana gülümseyen ne periler gördüm diyor ne adamlar gördüm diyor yani ne evet. kadar eee Kızıkosarabilerinde heykel varsa adam hepsini ee, bir güzel e, kireç ocağında şimdi, şey yapmış. Evet doğru. Bu şimdi burada problem var. Hı. Bir şey soracağım ama araya girip, mesela bu e, Sri Akyo'dan bahsederken şimdi. mesela Fatih'ten e, Fatih'in işte akıl hocası dediğin Sri Akyo'dan. Mesela bu şimdi arkeolojik bir e, şeyi var. Zihni var adamın. Zihni var. Ee, ve işte çizimleri var. Belki onun tarih belgelemiş. Ileyle, Bunlar değerli demiş. Tabii. Evet. Ee, fakat mesela Rönesans dönemine baktığımız zaman belki de ilk defa bu tarihe yani işte eserlere, tarihi bir gözle bakan ya da o zihinle bakan bir zihniyetin o sırada çıktığını belki görebiliyoruz. Ancak e, Rönesans döneminde de bu zihniyet bir ticarete e, yol açıyordu tabii. Açıyor. Şimdi şöyle, ee, orada da... Bir... Yani koleksiyoncular daha ağırlıklı. Evet. Bunları elinde bulundurmak... Onları... Önemli. Statü, bugün de aynı ha, statü. Doğru. Çünkü İtalya'da o dönemde biliyorsun aynı küçük beyler gibi bir sürü birbiriyle mücadele eden kent devletçikleri var. Ya da onların başında belirli hmm. aileler var. Medici'ler, işte Florensa'da Pitti'ler diğerleri. Bunlar birbiriyle hem bir taraftan büyük bir mücadele içindeler bir taraftan da sanatta da ee, sanatçıları kendilerine çekerekten ya da koleksiyonlar yaparaktan bir taraftan tablo koleksiyonları yapıyorlar bir taraftan da e, antik döneme ilgili hem antik eserleri çevirtilerekten hem de toplayaraktan statülerini Statü. öne taşıyorlar. Yani para e, hazinesinin yanında bir de sembolik, <gülüyor> sembolik. sermayeleri var. Yani bak. Bunların, Şimdi bak Türkiye'ye o biraz geç geldi. Hmm. Şimdi bakıyorsun Türkiye'nin e, büyük sermaye sahibi ailelere de ne oldu birdenbire evvelden giderdik anlatmaya çalışırdık kazılara yardım edin ki ben 78'de dergiyi çıkarttığımda çoğunun kapısına gittiğimi bilirim. Ve çoğunun kapısından da daha doğrusu belirli görüşmelerden sonra... Birazcık da başım önümde için buruk döndüğümü hatırlarım 70'li 80'li yıllarda. Ama ne oldu? Biz onları bir sürü projeleri götürürken 70'lerde 80'lerde hatta 90'ların ilk yarısında da diyebiliriz. Sonradan bize baktılar ki Amerika'da Polget'inin müzesi, Ra Cafe'lerin yaptığı sistem ya da diğer bütün sayılı zenginlerin Avrupa'da da Koleksiyonları var, bu koleksiyonların yayınları var, müzeleri var. Bu müzelerle toplumla çok daha farklı bir iletişimde 2000'li yıllardan itibaren ilk Sadberkan'ımdır 2000 öncesinde. Evet. Daha sonra da bu Ekol Türkiye'ye geldi. Şu anda da gerçekten bunun bir ne diyeyim o ailelerle arkeolojinin, bankaların ya da ileri gelen büyük grupların buluştuğunu ve güzel şeyleri de hayata geçirdiklerini ama içinde bazısını samimi yet açısından da birazcık sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Çünkü bir şeyi evet. de korumaya doğru gittiğin vakit e, prestij için reklama varlar ama öbür taraftan işin özünde e, bazı şeyleri hayata geçirme çerçevesinde de hala da sıkıntılarımız sıkıntılar olduğunu evet. görüyorum. Batı da öyle değil ama. Peki. Batı onu dengede götürüyor bir taraftan. Şunu da söyleyeyim. Yani daha konuşacağımız iki konu daha var ya da iki başlık daha var. Onun için kesin bir şeye bağlayalım, yoruma bağlayalım diyelim. Ne dönemden sonra, hangi dönemden sonra biz bu arkeolojik eserlerin yer değiştirmesine hırsızlık diyebiliriz? Ha, şimdi şöyle diyelim... Artık toplu global dünyada bir konsens oluştuktan sonra ki bu UNESCO bunun çok üst seviyede bir çatısını oluşturuyor. UNESCO 60'ların çok önemli bir kurumu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yakılıp yıkılan dünyada kültürel varlıklar da çok büyük hasar gördü. İnsanlık tarihinin en önemli anıtlarını hatırlarsın. Müttefik Kuvvetleri İtalyanın en önemli manastlarını yerle bir ettiler. Sonra tekrar inşa ettiler. Almanlar orada konuşlandı diye. Ha Baktılar ki gerçekten dünyanın bir ülkesi öteki ülkesi değil tüm dünya. Doğal değerler kadar asıl tarihi değerler açısından. Önem taşıyor bir üst örgüt kurdular İlk önce Amerika içindeydi sonra biraz geri çekildi Fransa daha öne çıktı ama şu hala da UNESCO önemli bir kurum bunun yan dalları da İKROM'u var İKOMOS'u var, var diğer bazı örgütler de var ama bunlar dünya gündemine geldikten itibaren eser bulunduğu coğrafyada önemlidir ve değerlidir tezi Zihniyetin gelişmeye gitti. Yani Mısır eseri Mısır'da olacak. Evet. Anadolu eseri ya da Mezopotamya eseri doğduğu ya da bir değer ifade ettiği coğrafyada olmalı tezi şey kazandı. Yani neredeyse yani kaç senelik 50 senelik bir iş yani. Ama bu. orada da şöyle bir bak. Çok yeni bir şey. Paradoks var sevgili Emre. Neden? Bak şimdi eğer bugün şey onu çok iyi kullanıyor Mısır. Bütün dönem dönem biliyorsun çok ciddi şiddet olaylarıyla Mısır turizmi bir dip yapıyor. Evet. Dipten sonra bir de bakıyorsun bir sürü kitap, bir sürü film, bir sürü National Geographic programı Tekrar gizemli Mısır, dünya gündeminde geniş bir kitle taşıyor. Evet. Şimdi onlar bu konuda çok iyi bir denge bulmuşlar. Şöyle görüyorlar. Dünya müzelerindeki Mısır eserlerini bir nevi kendi kültürlerinin, bu muazzam çekici medeniyetlerinin bir kültür elçisi gibi görüyorlar. Hı hı. Yani New York'taki, Metropolitandaki Mısır eserlerini kaçırılmış bir eser gibi. Hatta üstüne üstlük daha da yenilerini gönderdiler. Daha hı da hı hı. yani neden... Amerikan toplumu çok daha büyük ilgi görsün diye. Biz de tam tersini yapıyoruz. Şimdi kafa göz yararaktan e, o elçi gibi duran şeyleri tamam. Eğer bizden yasa dışı yollardan çıktıysa bunların geri dönmesi lazım. Ama bir dönemde bizim e, fermanlarla ya da belirli Tabii, e, anlaşmalarla, anlaşmalarla gönderdiklerimizin de eğer e, belirli bir zemin yaratabiliyorsak ve Türkiye'nin lehine belirli kazanımları elde edebiliyorsak belirli bir çerçevede, daha medeni bir çerçevede hareket etmemizin daha yararlı olacağını tabii düşünüyorum. ilginç bir Alalım. yaklaşım ha. tabii bu. Ama yani. bak orada eser yoksa sen yoksun. Vitrine bir şey koyuyorsan ilgi çekiyor. evet. Bugün reklamın ne olduğunu biliyoruz. Yani insan gördüğü şeye, ellediği, tuttuğu ya da hissettiğine etkileniyor. O etkiyi nasıl yaratacağız? Bunlar bu etkiyi yaratıyordu. Londra'da yaratıyor, hı hı hı. Berlin'de yaratıyor, hı hı. Fransa'da, Paris'te yaratıyor, Amerika'da yaratıyor ve insanlar bunlar nereden çıkmış? Ben bunların bulunduğu yere de gideyim diyor onun Tabii. için. Onun için Boğazköy'e Dünya kadar Alman geliyor ya da e, Bergama'ya e, otobüsler dolusu insan peş peşe geliyor. Efes'e geliyor. Avusturyalılar bugün Efes'i kendi kültürlerinde bir parçası görüyorlar bu açıdan. Dışarıya şimdi... ulaşmanın faydası yani en azından evet. biz bunu Şiliman'dan bilebiliyoruz. Her ne kadar Troya'yı mahvetmişse de kazı arkeoloji Hı. tekniği açısından ama yani bir e, İlyada'yı okuyup ah. Kaç kişi okuyor? İlyada'yı okuyup buralara gelip işte yani sonunda bir e, talana yol açtı ama evet. e, yani Troy'da tanınması mı müthiş. Oldu. Ama bak o dışta müthiş bir e, Homeros ilgisi vardır, Troya ilgisi vardır. Evet. Batı kültürünün daha doğrusu dünyadaki yazı sözlü e, gelenekten yazılı kültüre geçişte en önemli destandır. Yıllardır Bozcaada'da da sevgili Haluk Şahin'in şeyine katılıyoruz mesela Ozan'ın günü okumalarında. Orada okuyorlar ben sen bu sene de yapacağız 7-8 Temmuz'da Gül Parmaklı Şafak sökerken Homeros okumaları. Ben de her sene bilinçli okuma yönünde bir konuşmalar yapıyorum. İlk önce Doğa benzetmelerini anlattım bir sene Homeros'un çünkü hani ya der bir şeyi Toplumun anlattığı kitlenin önünde canlandırmak için onu benzetmelerle ama bütün benzetmeler Anadolu coğrafyasıdır çok ilginçtir. Evet. Ne zaman o benzetmeleri kullanır anlatımında mutlaka Anadolu ile ilgili bir bölümdür. O çok önemli bir gösterge evet. ve Homeros'un anlatımlarından bugünkü Truas yani Çanakkale Yarımadasını bütün kapsadığı alan o Kuzey Ege'yi Olduğu gibi canlandırabilirsin. Evet. Hatta istersen bir gün burada da okuruz. Olur. Ee, şimdi programın yarısını geçtik. Müsaade. Biz şimdi başka konulara da girelim. Biraz önce söylediğim bir şeyden hemen e, yola çıkayım. Yani bu e, şiddetli korumacılık meselesi. Ee, dediğim gibi internetten senin yazılarını bazen takip ediyorum bazen değil genellikle takip ediyorum ee, ve orada bu konu var yani mesela diyor ki senin sayfan da doğaya ve kültürel varlıklara dair aşırı korumacılığa kızıp Hı hı. Sonra da onları bir tepki Aha, olarak da. aşırı da Tümden. imha etmeye e, ve e, mesela HES konusunu evet, sen e, bununla e, ilişkilendiriyorsun. Çünkü şimdi şöyle ve bir durum. Ve HES'e mesela bu aş aşırı korumacılığa ve buna tepki olarak da gelişen o bürokrasinin e, aşırı, aşırı korumacılığa karşı da bu, mesela bu hükümetin birdenbire bunları imha etmeyi göze alması vesaire. Ama diyorsun ki burada bir dengeli çözüm bulunmalı yani. Kılın yolu bulunmalı. İdeal Ortak akıl. bir şey. Bundan biraz bahsedelim. Yani mesela HES meselesinde bu enerji sorunu yüzünden daha önceki aşırı korunan eserler şu anda birdenbire talan edilebiliyor. Kesinlikle. Gözden çıkartılabiliyor. Şimdi bunun dengesi nedir? Şimdi bak şimdi öyle bir süreç yaşıyoruz ki Türkiye bugüne kadar gelen tüm süreçlerin dışında çok stresli bir dönemi yaşıyor stresten olumlu şeyler çıkar. Yani çünkü e, nerede büyük stres olmuş dünya tarihinde hem e, uluslar arasında hem zamanlar arasında oradan büyük sıçramalar gelebilir. Tüm toplum büyük bir stres içinde. Yönetim açısından da devletin tanımlanması, insan yönetimi, doğanın korunması, tarih eserlerin geleceği bizim kendi varlığımızın bu coğrafyadaki nasıl bir seyirle nereye ulaşacağı konusu çok ciddi bir sorun. Hepimizin ekonomisinden tut diğer şeyine kadar. Ama burada Hesler çok önemli bir denge bozucu bir unsur olaraktan hızla devreye sokuldu. Bir taraftan enerji ihtiyacımız var. Bu enerjiyi Türkiye'nin akarsuları üzerindeki e, ...barajlar sistemi ya daha doğrusu hidroelektrik santralları ile çözmek ilk başta mantıklı geliyor. Ama öyle bir sürece sokuldu ki bir nehrin üstüne 25 tane yapmaya kalktık. İfratla tefrit <gülüyor> arasındayız. İki bunlar çok büyük kısa dönemli rant e, e, alanına döndü. Şöyle ki ben e, o HES ruhsatını alıyorum. Masada başka birine e, transfer ediyorum. O bir gecelik transferden inanılmaz paraların döndüğü duyuluyor artık bu şey değil. Alanda bir an evvel inşaatı yapıp aynı fincancı dükkanına bir fil girmiş gibi evet. o Karadeniz'in Türkiye'nin inanılmaz zenginlikteki coğrafyasına haldır huldur makinalar. aman Allah'ın dünyanın görmediği kadar iş makinesi şu anda Türkiye'de çalışıyor. Ne oluyor? Ee, bizim bu 18 bin yıldır son buzul döneminden beri bir cennet gibi bize sunulmuş bu coğrafyanın e, olmaz olmaz değerleri birdenbire alt üst oluyor. Doğal yaşam bitiyor, yaban hayatı gidiyor, oradaki tarihi eserler gidiyor. Biz dur kardeşim diyoruz yapacaksın tamam HES'e ihtiyacımız var evet. ama nerede nasıl yapacaksın? Evet. Hep birlikte karar verelim. Yok o öbür taraftan o kadar kısa süreli paraya ulaşma arzusu var ki akıl akıl tutulması yaşıyor alan. Evet. Bütün ne yapıyor? Bu sefer ben bu mevcut sistemleri, mevcut kontrol sistemleri nasıl bypass ederim diyor. Hı hı. Ee, sıkıntı oradan çıktı. Dikkat et koruma rejimleri rafa kaldırıldı. Öteki taraftan çet raporu göstermelik sahte raporlara dönüştü. Öbür, buna Hatta kim bu itiraz siyasete etti? dönüştü. Yani Siyas çıkıp başbakan diyor ki iki tane taşı için e, duruma e, engel olmayın diyor. Keşke yani. o e, bu tarihsiz <gülüyor> açıklamaları yapmasa. Çünkü bu dönemde de bu iktidarın döneminde de e, arkeolojiye çok büyük finansman ayırdığını görüyoruz. Kesinlikle ee, çok büyük bir çelişki, Hı -hı, çelişki olarak evet. paralar yani, dökülüyor. Bir yani bir taraftan e, 2000'li yıllara kadar görülmemiş bir kaynak aktarımı var. Evet. Olumlu bir e, sahne varken bir çuval incir birkaç beyanatla tam tersine de dönebiliyor. Yani, hani e, orada da bir sıkıntı var. Ama en önemli sıkıntı ne biliyor musun? E, Türkiye bir şey çok güzel yapabilecekken ortak aklı tarafları bir araya getirmiyor diyor ki ben sivil toplum örgütleriyle hareket edeceğim onları el üstünde tutacağım e bu konuda fikri sahip olan ben bir toplantıya çağrılmadığımı biliyorum yani hiç bu kadar yazıyoruz çiziyoruz ne olur birlikte düşünelim arkeoloji engel değil diyoruz gerçekten de engel değil. Sana nasıl nasıl yapacağını, nerede yapacağını ilk önce sahibi inceleyelim. Bilgiyi kurtaralım. Bilgiyi kurtardıktan sonra sahibi nasıl yapacağını da sana Yol gösterelim, yok kardeşim diyor alan. Ben hemen yapmak durumundayım. O zaman ne oluyor? Bütün dengeler alt üst oluyor. Bu sefer de her şey yıkılıp şey ettikten, dünya bu sefer ayağa kalktıktan sonra da eyvah deyip ağır ağır tazminatlar ödeyip e, üç kuruş halledeceğimiz işi üç bin lira ceza yerlerden, yani inanılmaz farklarla dünya önünde de rezil olaraktan yapıyoruz. E, zevkma tufanı budur, Alino'yu budur. Evet. Yani aklın e, devreye girmediği noktada Rant ekonomisi kendi vahşi düzeniyle kaz dağlarındaki altın arama odur. Ormanların yakılması budur. Şu anda yaşanan bir sürü orman yangınında ciddi ihmallerin ya da kasıtın olduğunu da bizzat yerine gidip gördüğünde insan e, dudaklarını uçaklayaraktan, yüreği daralaraktan izliyor. Uzmanlık da alanının baypası aslında bu yani. Evet her konuda biz birbirinin iktidarı ele geçiren, daha doğrusu iktidarın alt e, kademeleri bir müddet sonra kimseyi dinlememe konusunda e, ya var bu ama yaptım oldum ben her şeyi hükmederim evet, evet, ya da ben her şeye vakıfım dediğin anda ip kopuyor. Hepimizi dinlemek durumundayız. Yani orada bu coğrafya öyle bir gemi ki bu gemi battığında kaptan köşkündeki de gidiyor, e, makine dairesindeki de gidiyor, güvertede deki gidiyor. Evet. Gemiyi batırmak üzereyiz dünyada. Onun için zengin olan daha fazla, hani o paralarını batan dünyada bir şey yapacak değil. Önemli olan hepimizin yaşayabileceği e, ekolojik dengeleri korunmuş. Bu, ben ona şey diyorum, e, inanılmaz bir denge mucizesi bir mavi küre. Yani yaşadığımız evrende e, dünya... Muazzam dengelerin bir araya gelmesinden oluşan bir mucize. Onun içinde yaşıyoruz. Bir tek ona saygı göster. Anla, sana her şeyi sunuyor. Burada kalkıp da yaptığımız bir nehrin üstüne 25 tane es yapma kardeşim. Adam gibi beş evet. tanesini yap. Onu nasıl yapacağımızı, enerjiyi nasıl kazanacağımızı düşünelim. Evet. Enerjiyi evet. çeşitlendirerekten evet. kullanalım. Peki, şimdi e, programın sonuna geldik. Bu programın bir giriş e, sloganı var. İşte e, pek kimsenin ilgi göstermediği, kalabalıkların ilgi göstermediği gündemlerin programı diye. E, bir de neredeyse artık her programda tekrarlana tekrarlana bir de sonuç sloganı hmm. oldu. E, tam biz konuya girerken program bitti. Her <gülüyor> defasında bunu söylüyoruz. Doğru. Bize ama sohbet edersek bize iki saat lazım. Yani. Evet. E, Nezih Paş gelen e, bugünkü konu şey. e, Çok çok teşekkür ederim Nezih. Tekrar ilerki programlarda umarım görüşmek üzere. Aynen teşekkürlerimle. Kükre Yan Fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı.